Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden Cuma ve her Cuma sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Sakarya'nın Geyve ilçesinde yer alan Kılıçkaya Tepesi'ne yapılması planlanan Rüzgar Enerjisi Santrali'ne karşı bir kampanya başlatıldı. Ömer Karataş tarafından başlatılan ve Change.org Taksim Kılıçkaya adresinde yer alan kampanyada tepenin yetişmesi için uzun bir süre gereken alıç ağaçlarıyla dolu olduğundan dolayı doğa turizmi için öneminden söz edilmiş. Kampanyayı başlatan Ömer Karataş kampanya metninde ''Yaşananları yerinde görmek için bölgeye gidip bir takım incelemelerde bulundum. Tahribatın büyüklüğünü görünce nutkum tutuldu. Ağaçlar bir bir yok edilmeye başlanmış.'' Kaya Tepe'den doğru iş makineleriyle kazılmaya başlanmış. Tahribat akıl almayacak duruma çıkmış. Bölgenin doğa turizmi için en önemli yerini kaybedeceğiz. Geyve'nin tüm siyasi temsilcileri, STK'ları, ilçemizin doğası ve Kılıçkaya'yı savunmalı. Gerek lojistik gerek maliyet açısından RES projesinin Kılıçkaya etabının hem turizm hem coğrafi tehlike hem de tarihi dokusunun bozulmaması açısından durdurulmasını veya başka bir bölgeye kaydırılmasını talep ediyoruz, diyor. Kampanya Change.org Taksim, Kılıçkaya adresinde. Kayseri'nin Koramaz Vadisi'nde kurulması planlanan Taş Ocağı'na karşı Bilal Gönültaş tarafından bir kampanya başlatıldı. Change.org Taksim Koramaz Vadisi adresindeki kampanyada Koramaz Vadisi'nin UNESCO'ya aday gösterildiğinden bahsediliyor ve bölgede neden Taş Ocağı olmaması gerektiğini madde madde ifade ediyor. Yerleşim yerlerine yakın bir bölge Subaşı Mahallesi ve Küçük Bürüngüz Mahallesi'nin de bu vadiden başka mera ve tarım arazisi bulunmamakta. Yeraltı şehri olarak anılan tarihi yerleşim yerinin bir ucu Büyük Bürüngüz, bir ucu Koramaz Vadisi'nin tepesindeki kilise ile bir ucu ise Küçük Bürüngüz ve Subaşı mahalleleriyle ile bağlantılı. Yine bu alanda tarihi kültür mirasımız olan Gaziler Mezarlığı bulunmakta. İmza kampanyasını başlatan Bilal Gönültaş kampanyanın talebini ise şu şekilde ifade etmiş. Öncelikle Kayserimizin bu eşsiz tarihi dokusunun zedelenmemesi ve yerel yaşamın olumsuz etkilenmemesi için ilgili mercilerin konuyu inceleyip gereğini yapmalarını arz ediyoruz şeklinde ifade etmiş kampanyası Change.org Taksim Koramaz Vadisi adresinde devam ediyor. Osmaniye'deki Kırmıtlı Kuş Cenneti'nin yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilip statü kazanması ve sulak alan ilan edilmesi talebiyle kampanya yürüten Figen Ant kampanyaya imza atanlarla bir güncelleme paylaştı. Change.org Taksim Kırmıtlı Kuş Cenneti adresindeki kampanyaya bugüne dek 13.000'in üzerinde kişi imza attı. Figen Ant imza atan kişilere gelişmelerle ilgili şu bilgileri verdi. Pek çok değerli ve şehrin önde gelen insanlarıyla bir araya geldim. Bu görüşmeler sonucunda ne çıktı ne elde ettim derseniz Kırmızı Kuş Cenneti'nin şu an kimin ya da daha doğru ifadeyle hangi kurumun himayesi altında olduğu ne yazık ki net değil. Ve şu an Ankara'da bu durumu netleştirebilmek için kurum ve derneklerle görüşmelere devam edeceğim. Bu konuda benimle paylaşmak istediğiniz bilgi, belge veya herhangi bir şey olursa lütfen çekinmeyin. Sadece bu görüşmeleri yapmadım. Aynı zamanda kuş cennetimizi de ziyaret ettim. Ve burada şahane bir röportaj gerçekleştirdik. Folklorist Turkey YouTube kanalı sahipleri Serkan Bey ve Fatma Hanım'la yaptığımız röportaj bu kanalda yayınlanacak olan Kırmıtlı Kuş Cenneti hakkındaki belgesel içindi. Röportaj sonrasında bölgeyi detaylı olarak inceledik. Röportaj sonrasında ne yazık ki... Zamanında büyük emek ve bütçelerle buraya yapılan yatırımların hiç olmadığını gördük. Girişteki nizamiye, kuş gözetleme kulesi, tahta köprü, tuvaletler, piknik alanı çürümüş ve şu an bu yapılar birer döküntü halinde diyor. Change.org Taksim Kırmıt'ta Kuş Cenneti adresinde süren kampanyasında yayınlamış olduğu güncellemede. Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Mercimek Düzü köyüne 400 metre, Yağmurlu köyüne ise 680 metre mesafede taş ocağı kurulması için ruhsat verilmesi üzerine Yeliz Atmaca Change.org Taksim Niksar Taş ucağı adresinde kampanya başlatmış. Yeliz Atmaca taş ocağına neden karşı olduğunu şöyle açıklıyor. Taş ocağı kurulduğunda ve çalışmalar başladığında yoğun toz oluşacak. Hayvanlara, insanlara, bitki örtüsüne ve doğaya zarar verecek. İki köye de çok yakın olduğu için su kaynaklarına da büyük ölçüde zarar verecek. Doğanın katledilmemesini, köylerin dengesinin bozulmamasını istiyor. Rüzdemiş kampanya Change.org Taksim, Niksar Taş Ocağı adresinde devam ediyor. Ben Uygar Özesimi, Change.org özel haber programımızı derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere.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 Bosch, Josiah Michin Technologie.